صل علىك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال صل الله ما وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم العالمين Assalatü vesselamu ala seyyidil mursilin Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli dinleyenlerimiz Bu mübarek gezin suhurunda Sizlerle bizleri Cemeden Rabbimize Sonsuz hamdü senalar olsun. Bizler sizi daima ahiretten korkutuyoruz. Ahiretten haberler veriyoruz. Ahiretin ne büyük bir gün olduğundan bahsediyoruz. Böylece birbirimize Allah için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve taavunû alel birri ve takvâ. İyilikte ve takvada yardım edin birbirinize. Takva haramlardan sakınmak demek. Haramlardan sakınmanız için birbirinize yardım edin. Ya bu neyle olur? İşte vaazla olur, nasihatle olur. Şimdi bir size Namaz kılmamanın azaplarını, cehennemin sıfatlarını, şefaiz yemenin, yalan demenin günahlarını, ve veballerini, bu kötü akıbetlerini anlatmamız e, niye yarıyor? E, belki birinizin e, korkası gelir, sakınası gelir, bu haramları terk edesi gelir. Biz de bundan kazanırız. Çünkü bu ı ile amel etmiş oluruz. Sizin birbirinize mesaj atmanız, telefon açmanız, sohbet başladı diye uyarmanız neye anlama geliyor? İyilikte yardımlaşın. Hayırda yardımlaşın, takvada yardımlaşın. Ve la udvan. Ne yapmayın? Günahta yardımlaşmayın. Düşmanlıkta, zulümde yardımlaşmayın. Bir adam birine zalimlik yapıyor, zulm ediyor. Siz onu zulmüne destek olmayın, zulmüne yardım etmeyin. İyiliğine yardım edin. Biz de onun için bu sohbetlerde sizlere ahiretten, cennetten, cehennemden, işte allah Teala'nın azabından, gazabından birçok konular aktarıyoruz. Bunların sebebi nedir? Gayesi nedir? Efendim bunların anlamı nedir? Niye biz sizi korkutup da keyif mi alacağız? Yani sizin korkmanız Efendim moralinizin bozulması veya keyfinizin kaçmasından ben ne kar edeceğim yani? Ama önümüzde tehlikeli geçitler varken, ben de bunu bilirken, size bunu haber vermediğim zaman bu hainlik olur. Hem bildiğim ilimlere, ayet ve hadislere hı hıyanet olur. İhmal, vazife ihmal olur. Ahirette e bundan bana büyük bir vebal olur, mesuliyet olur. Ben onun için bunları konuşuyorum. E, bu gecelerde, bu mübarek gecelerde ahiretten bahsetmemiz tabii ki e, bizim için çok faydalı olacaktır. Önümüzde ölüm var zaten. Ölümü görüyoruz. Gözümüzde görüyoruz. Ama ondan sonrasından bir nişan yok. Kabir, mahşer, sırat, mizan bunlarla ilgili e, birçok ayet kerime ve hadis-i şerif var. Bunların ahvalini bilmiyoruz keyfiyetini bilmiyoruz zaten keyfiyeti çok karıştırmak iyi değil diyor alimler mesela kabir azabına inanırız diyor keyfiyetini karıştırmayız ne demek keyfiyeti işte nasıl olacak bedenimi ruhumu işte ikisine birden mi yok işte beden hissedecek mi yani kabir kabirde işte yılan akrep görünecek mi görünmeyecek mi işte efendim azab nasıl hissedilecek falan bu bizi çok alakadar etmiyor çünkü neden biz İnanmakla mükellefiz. Kabir azabına iman edeceğiz. Keyfiyetinden şual etmeyeceğiz. Keyfiyetini allah Teala'yı Teala'ya havale edeceğiz. O bize haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. E, onun haberleri haktır ve gerçektir. Bunda tehellüf, yani geri kalmak söz konusu değildir. Şimdi Ayşe radıyallahu anha validemiz diyor ki bir kere dedim ki ya Rasulallah, hel, hel tazkurona, ah, karabakum, e, e, yemel kıyamet günü siz yakınlarınızı işte hababınızı hatırlayacak mısınız? Hel tazkur, hel tazkur, hel yazkuru, habibu habibu da var bir vaat. Bir kişi sevdiğini kıyamet günü hat hatırlayabilecek mi? Maşerde yani. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. "Niham evet hatırlayacağız. Birbirimizi arayıp soracağız. Bu bizim için çok büyük bir müjdedir." Hatırlanmak. Hepimizi tanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar gelecek ümmetlerin bana gösterildi buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hepimizin adını babamızın adıyla ve suretini şeklini biliyor sallallahu te aleyhi ve sellem. Amma buyurdu. Emme anzele zelazet mevaaza fele. Üç yerde birbirini hatırlayamayacağız. Çok dehşet olacak, çok şiddet olacak. Orada herkes efendim birbirini unutacak. Buralar nerelerdir? Indel miizan hatta ya'le men ma yakhfiru men ma Birincisi Amellerin tartıldığı Allah'ın terazisi mizanı haktır. Bu mizanda artık insan peygamber olsa yani en büyük alim olsa, veli olsa e, buyuruyor. Esasen bu hadis-i şerifte siz hatırlayacak mısınız diye sordu. Fakat tabi cevap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, paniklemez. Telaşa düşmez. Onun için mizanda terazinin başında durup, ümmetinin, amellerinin, sevap tarafının, e, sağ, yani hayır kefesinin ağır gelmesi için şefaat edeceği kesindir. Ama genel manada insanlar dostlarını arayamazlar. Çünkü neden? Acaba kendi terazisindeki sağ taraf, yani sevap tarafı hafif mi gelecek, ağır mı gelecek? Bunu anlayana kadar e, hafif gelirse e, sevap tarafı e, ve ammâ men hafife birkaç yerde var Kur'an-ı Kerim'de. fel <gülüyor> mizanda sevap tarafında tartılanları hafif gelenlerin anası barınağı sığınağı cehennemdir. Ve mâ dirâke Ne biliyorsun ki o haviye neresidir? Nârün <gülüyor> hamiye kızgın ateştir. E sevap tarafı bir adamın hafif gelirse bu Cehenneme yuvarlanacak. E bu adam bu sevabını teftiş etmeden, tespit etmeden nereye gideceğini kesinleştirmeden seni nasıl düşünsün ya? Oğlum ne yaptı? Kızım ne yaptı? Karım ne yaptı? Kocam ne yaptı? İnsan kendi derde düşmüşken önce can sonra Canan demişler. Kendi canını kurtaramadan seni nasıl düşünecek adam? Onun için mizanda biz birbirini hatırlayamayız. Sonra rindete tayurü suhuf. yemini ve imma uta şimali. Sonra amel defterleri uçuşacak. Böyle havadan uçuşacak. Sağı mı düşecek, solam düşecek? Bu bilinmeyecek. Ee, bunu bilinmediği vakitte e, insanların hepsi e, telaşa düşe düşecek. Ve cam boğazlarına gelecek. Acaba benim defterim ne tarafıma düşecek? Uçuşuyor çünkü. Uçan şey tam kestiremezsin. Sağına mı düşer, soluna mı? Veya sırtından altına mı? Tam kestiremediğin için e, büyük bir telaş olacak. Çünkü sayfa amel defteri sağ verilen kurtulacak. Birçok ahat kelime de var. Vashabul ma vashabul meymen. Sağ tarafından defterini alanlar, onlar ne güzel haldedir, bilir misin Habibim buyuruyor. Vashabul meşemet ma vashabul meşeme. Defterini soldan alanlar ne kötü haldedir, bilir misin buyuruyor. Yani sağdan almak cennete girmenin en büyük alametidir ve işaretidir ve bir işaretidir. Soldan al, almak demek cehenneme gideceksin demek ya. Adam da bunu anlayacak zaten. Kendisine defterin ne de tarafına düşecek. Şimdi sayfeler uçuşacak. Uçuşurken herkes böyle bakıyor. O da üstünden aşağı düşüyor. Ya sağ omzunun tarafına düşüyor ya soluna. Rabbim cümlemize sabi yeminde eylesin. Defteri amalini sağ elinden alanlardan eylesin. Sol elinden almaktan sırtının arkasından almak havaz ailesen Allahum salli ala seydi Muhammed ve ala ali ve sahbi selem. Şimdi sayfeler uçuşurken de e, insanlar dostlarını hatırlayamayacak. Eşini, dostunu arayıp soramayacak çünkü kendi derdi başına aşıyor yani. Ayet-i kerime de buyuruyor Estaedillah. "Yemeyfirru'l meru min ahlihi ve ummi ve bebi ve sahbati ve banih." "Li kulli imri'in minum yemeydîn şey'un yughnihi." Kıyamet gününde kişi kardeşinden kaçacak, annesinden kaçacak, eşinden kaçacak. En çok sevdiği oğullarından kaçacak. Oğlum olmadı diye karıyı boşamağa kalkıyor. Ee, bizim Karadenizliler çok uşakçıdır. Kaç tane kız olsa çocuktan saymaz. İlla erkek doğuramayan kadına hor bakarlar yani. Ne yanlış işler, cahiliyet adetleri de neyse. Eşlik oğulların ne olacak seni Kurtaramadı işte. Ebu'l-i Ebe'nin ne malı fayda verdi, ne de kazandığı çocukları. 10 tane oğlu vardı. Bütün meclislerinde şahitlik ederlerdi. Yani, gözde itibarlı adamlarıdı. Ne yaptı oğulları ona? Fayda verebildi mi? Veremedi. Velid ibn e veremedi ve benim şuhuda ben ona her yerde şahitlik yapacak oğullar vermiştim. Ve meheddül bütün nimetlerini döşemiştim. Önüne arkasına sermiştim. Ama o benim peygamberimi inkar ettim evla buyuruyor. Ben de ona ettim diyor velidimli mugire için. Oğullar nerede kurtaracak seni? Mağne anni maliye helake sultanı. Malın fayda edemedi bana saltanatım itibarım tükendi gitti diyor sol elinden defterini alan ne kadar pişman perişan keşke ölümden sonra dirilmek olmayaydı da penep'ten iyi gideydim hesabım okunmayaydı diyor e onun dediğiyle ne oluyor mu mevla uzuna çıkarıyor hesaba çekiyor onun için defterler uçuşurken defter amel defteri nereden nereye düşecek Hangi tarafıma düşecek diye insan bir telaş edecek ki, yani bunun sonu sola düşse defter bu ne hapse düşmeye benzer, ne efendim kanser olmaya benzer, ne dükkanlarının mallarının yanmasına benzer, ne bütün karı çocuklarının ölmesine benzer, hiçbir şeye benzemez. Bunların hepsinin telafisi var. Çünkü bunlar zaten dünyadır, ölüp bilecek, gidecek de hepsi. Ama sol elinden verildiği zaman defter, bu cehenneme düşmekle sonuçlanır. Bu cehenneme düşmek dünyadaki işlere benzer. Hapisten çıkarsın, af çıkar, temiz edersin, mahkeme ters döner, ceza alacakken berada alırsın. E dünyanın işlerini görüyorsunuz. E hiç sebat yok dünyada, fani olduğu için hep böyle e, değişken. Dünyanın ha haberleri, halleri, fakirken zengin oluyor, zenginken fakir olur. Kas tabak iyileşti, sabah sağlamadan öldü. Yani onun için dünyada e, tegayyurat, tebetülat çok olur. Yani ümidi, ümidi kesmezsin, kurtulurum dersin yani. Ama sol elinden defterini aldın. Ne ümidin kalacak daha? Cehenneme girdikten sonra kim seni kurtarabilir Allah'ın yardım olmadıktan sonra, şefaat izni vermedikten sonra, peygamberlerde kurtaramaz, veliler, alimler kurtaramaz. Oğlun kızın evli olsa kurtaramaz. Çünkü izin ancak Mevla'dan çıkacak. E sen bozuk amellerle yaşadınsa o zaman yandın. İşte üç yerde dostlar dostlarını unutacak. Birisi mizanda ameller tartılırken. ikincisi sayfeler amel defterleri uçuşurken. Sağına mı verilecek, soluna mı düşürülecek? Burada hatırlayamaz. Çünkü neden? Aklı başında değil. Düşünecek hali yok. Adam, eşin, dostunu ne buyuruyor? Oğullarından bile kaçacak diyor. Neden? Onlardan her biri için o gün ne var? Şe'nin mühim bir iş var. Yuhnihi. Onu meşgul ediyor. Yani öyle bir başında önemli iş var. Ne önemli iş? Bundan önemli iş var mı? Ya ceh cehenneme gidecek ya cennete gidecek. Bir insanın bundan daha önemli hangi sorunu olabilir? Onu düşünsün. Yani cehenneme gitme tehlikesi olan oğlunun hatırını soramaz ya. Onu düşün. Orası ahiret. Önümüzde böyle günler var. Hepimizin başına gelecek. Bu bizim çok keyfimizi kaçırmalı. Çok ibadete bizi düşkün kılmalı. Haramlardan bizi acayip engellemeli. Çünkü onların faturası orada çıkacak. Şu andaki bugünlerin, gecelerin, bunda yaşananların ödemesi yapılacak, hesabı verilecek orada. Orada yeni bir sorgu, sual, yeni bir mükellefiyet, sorumluluk, namaz, oruç yok ki orada. Hepsi burada. Mübarek adam. Açığın var mı, kaçığın var mı? Kaza borcun var mı, kul var mı? Günahlarından tevbe etmediğin var mı? Bu kadar mühim konuları halletmemiş, sen ne keyfine kaçıyorsun ya? Hangi efendim boş vaktini bulduğunda oynuyorsun, güliyorsun, diyorsun, yiyorsun, çiğnersin. Anlaşılacak iş değil. Ve hineh rucunukum minen nari, feyntaviye aleim ve ul Bu da çok önemli bir konudur. Kıyamet gününde üç durumda insanlar birbirini, eşini, dostunu, en sevdiklerini unutacak. Üçüncüsü de cehennemden bir gerdan çıkacak, bir boyun. Bu cehennemden çıkacak boyun demek... Yani şimdi şey gibi düşün onu, vinç. Şey gibi böyle e, çıkıyor e, diyelim suyun içinden e, veyahut ateşin içinden veya neyse. Böyle bir şey çıkıyor, boyun gibi yani. Tabii o oh, kaç bin senelik mesafe, o cehennem cehennemin dibi zaten bulunmaz. Oradan bir boyun gibi bir şey çıkıyor böyle. A akıllı bir şey, kafa gibi bir şey çıkıyor. Bu çok sahih hadislerde geçiyor. O konuşuyor, dile geliyor. Diyor ki ben 3 kişiyi yakalamakla görevlendirildim. Yani maaş hesap başlamadan evvel ben bu üçünü ayıklayacağım diyor. Önce ben bunları alacağım diyor. Bunlar benim hakkım, istihkakım diyor. 3 kişiye müvekkel kılındım. Dediği vakitte acaba ben o 3 kişiden miyim diye Herkesin aklı başından gidecek, kimse eşini dostunu arayıp sormayacak. Kimdir bu üç kişi? Bu men dama Allah ile nehar? Allah ile beraber kim başka ilaha yalvardıysa? Allah ile birlikte kim yani ona şirk koşup da putlara taptıysa veya efendim hangi putu hangi işte? insanı, cini Allah şerik ortak ettiyse onu ben tutup alacağım diyor böyle Allah ortak koşanları alıyor. Kafa, kafasından alıyor. Hiç onu mahşerden kimse kurtaramaz. O cehenneme çekilmesinden efendim, cehennemin elinden kimse alamaz. Ve kulli cebbarin anid Ben her cebbar zorba inatçıları cehenneme almakla görevlendirildim. Şimdi burada yine bu kafirler hakkındaki bir sıfat e, hesap gününe inanmayanlara e, uygun bir sıfat ama Müslümanlardan da inandım diyenlerden de cebbar ve anit kimseler var. Bunlar kendilerini şimdiden hesaba çeksinler de bu sıfatlardan kurtulmaya baksınlar. Yoksa da yani maaşlarda ilk cehenneme gidecekler bunlar. Cehennemden bir boyun çıkıyor ve onları kapıp alacak. Bu ne demek? Ceppar zorba demek. Zorba şu demek, insanlara zorla iş yaptırır. Hoşnutluk aramaz, rıza aramaz, sormaz. Zalim yani. Zorba zalim. Çok dikkat etmek lazım ya. Yani insanlar haksızlık yapmaktan, zulüm yapmaktan, işkence yapmaktan, eziyet vermekten çok sakınmak lazım. Kıyamet gününde yani en evvel bu zulüm e, hesaba çekilecek. Zalimler efendim kahredilecek. it inatçılar demek. İnatçı ne demek? Allah'a karşı direniş içinde. Namaz kılmamaya direnir, oruç tutmamaya direnir. Mevla'nın işte azabına e, dayanabilecekmiş gibi direnç gösteriyor. Haramlara devam eden Rabbimizin emirlerini terk eden, farzlarını vaciplen terk eden adam, inatçıdır Allah'a karşı. Ayak sürüyor, sürdüyor. Direniyor yani. Kime direniyorsun sen ya? Seni yediren, içiren, yaşadan, canın onun elindesin, bir anda seni felç eder, bir anda senin nefesin keser, seni öldürür ya. Sen kime direniyorsun? Ama var böyle insanlar Allah'a karşı Celle Celaluhu direniş içinde. Kullara karşı zorbalık yapıyor, Allah karşı dileniş yapıyor. İşte bunları alacağım diyor. Ve bütünli hesap hesap gününe inanmayan ahiret var hesap verilecek bugüne inanmayan herkesi alacağım diyor. İşte o boyun cehennemden çıktığı vakit böyle uzun bir finç gibi kepçe nasıl ki böyle kepçe alıyor ya bir, bir yer üstüne gidiyor tak orayı kapıyor. Bu da öyle geliyor, o boyun çıkıyor, vinç gibi ondan sonra geliyor. Maşerden ayıklıyor adamlarını. Yani kendisine uygun olan adamları ayıklayacak. İşte o zaman herkesin aklı başından çıkacak. Acaba ben de bunlardan mıyım diye düşünürken, ne eşini düşünecek, ne dostunu düşünecek. Fe tabi aleyhim hatta yürmâ fî gâmerâti cehenneme. Ee, yermiyede olur. Yani bu boyun, o vinç kafası gibi olan, o boyun cehennemden çıkacak. Bu saydığı üç kişiyi bulacak. Onların üzerine yumulacak. Onları cehennemin e, karanlık dehlizlerine yuvarlayacak. Hiç senin temiz avukat ifadeyi döndürme, yeni mesele, Eski mesele. Yok şöyle bir şey. Hiç çeviremesin bu işi. Bitti. Gelir seni yakalıyor, alıyor dibine atıyor. Ve bir cehenneme cisru nedekumineş şiari ve haddümine seyfi. Cehennemin üstünde bir köprüsü var. Kıldan daha incedir, kılıçtan daha keskindir. Sen de zannediyorsun ki bu laf koca karı palavrasıdır. Sahih hadiste, hadiste Sahih Müslüm'de de geçiyor. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Bir köprüden biz nasıl geçeceğiz? Allah yardım etmezse. Aman yarım. bu ha hesegün. Onun üzerinde, sırat köprüsünün üzerinde ve yanlarında çengeller var ve dikenler var. Çengeller asılıyor, seni aşağı çekiyor. Dikenler ayaklarına batıyor. Ve seni rahatsız ediyor taciz ediyor. Yani cehenneme düşürmek için. Orada tehlike çok. Ama ve neziyemunru aley kelberqil khatife. İnsanlar üzerinden geçiyor. Nasıl geçiyor? Çakan şimşek gibi. Bazı insanlar şimşek nasıl böyle bir anda çakar kaybolur. Sıratı bir bir var bir yok. Bir de baktın geçti cennete gitti. Onun için hocalar çok dua ederler belki katif gibi yarap geçip geçtiğini bilmeyen zümreyle alakalı. Yani sıratı geçerken belki katif gibi ne demek? Gözleri ışığını kapan, çapıp kayıp, çarpıp kaybolan şimşek gibi hızlı hızlı. Bazıları hızlı geçiyor. Ve kedi hilasif. Kimisi kasırganın rüzgarı gibi, yel gibi. O şimşekten biraz daha şey. Beklemeli ans. Şimdi bu şekilde geçenler var. Hatta cehennem onların nurundan sönecek hale geliyor. Cüz'yamü minfakadetel nuru kelebi. Ey mümin çabuk geç üstümden senin nurun alevimi söndürecek diye iman nurunun kuvvetinden onlar çabuk geçiriliyor. Fenac'in Müslim. Kimisi Müslüman da olur. Kurtuluyor. Kurtuluyor ama nasıl kurtuluyor sırattan? Cennet tarafına geçiyor. Yara bere almadan. Selametle. Yara bere almadan. Yani düşmeden, tökezlenmeden çünkü bir düşerse çengelin birine asılıyor. Boğaz Köprüsü'nden aşağı asılan gibi. Ne kadar bir ki Yine Boğaz Köprüsü altında su var. Bunun altı cehennem. Boğaz Köprüsü'nden düşüp ölmeyen de var. Ama burada hiç kurtuluşun yok. Altı cehennem. Şimdi kimisi selametle kurtuluyor. Bu ne demek? Hiç e, sıratta şimşek gibi geçerse ona bir bela vurmaz. Ama kimisi de kurtuluyor kurtuluyor ama bir yara bera alıyor. İşte namazlarda kazalar var ise oruçlarda takva yok ise, zekatlarda eksik var ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti senesine ise tam hakkıyla yani imanı var işte namaz, oruç, at, çek, at falan ama yarım yabalak işler var. Zaten kılmayan nerede sıratı geçecek arkadaş ya? Kılanlar geçemiyor da sen kılmayanı ne soruyorsun bana ben söyleyeyim sana? Ne söyleyeyim sana ben? Namaz kılmayan, anlı var diye varmayana korkarım Müslüman muamelesi yapmazlar ahirette. Korkarım. O kadar hadis-i şerif gördüm ki bu hususta. Onun için ama kılıyor işte Teadili erkanı etmez, yarım yamalak işler. Ondan da çok tehlikesi var. Ama işte bazı günahlara düşmüş, bazı ibadetleri eksik etmiş falan. Bu da e, yara ile kurtuluyor. Yine kurtuluyor. Sırattan geçiyor, cennete gülüyor. Ve mekbubun finnari. Alaveci bazıları da ne yapıyor? Yüzünün üstüne tökezlenerek Cehenneme yuvarlanıyor, sırttan aşağı cennete geçemiyor. Ya onun için dünyada el sünnet itikadı üzere, ilmi hali üzere, ilim üzere amel edenler ve ikhlas ile Allah için işler yapanlar selametle kurtulurlar. Ne kadar eksik yedik yaparsa yine yarabberasa da yine kurtarırlar. Ama her kim el sünnet itikadını koruyamazsa, beş vakit namaz, oruç, hac, zekat gibi e, İslam'ın şartlarını yerine getiremezse, getirmezse, bu da yüzünün üstüne cehenneme tökezlenip atılacak. Yani bunun kaçarı kurtarır yok. Kimse de onu kurtaramaz, sırattan aşağı yuvarlanacak. Bu öyle bir tehlikeli geçittir ki, takvadan başka bir şey buradan adamı geçiremez. Ne buyuruyor estağfirullah? Kâne âlâ rabbiki hatmen m'biyyâ ve inninkum illâ vâriduâ Meryem suresinde Sizden cehenneme uğramayan kalmayacak. Rabbin kesin söz verdi, karar verdi bunu üstlendi. Mutlaka yapacak. E peki cehenneme peygamberler de mi? Tabii. Veliler de mi? Tabii. E, cehennemle ne işleri var? E, sırat cehennemin üstünde. Sıratı geçmeden cennete gidemiyor. Onun için herkes uğrayacak. Sonra nencil haramlardan sakınanları kurtaracağız ve ne deruz zalimine fiyaciyye zalimler evvela şirk koşanlar sonra namazı oruç gibi farzları vacipleri terk edenler haramlar işleyenler bunlar takvadan uzak zalimlerdir onları da orada e, diz üstü çökerticeğiz yüz üstü süründüreceğiz oradan cehenneme yuvarlayacağız Böyle bir akıbet olduktan sonra dünyada A olsan ne olur, sarayda kalsan ne olur, en zengin sen olsan ne olur, en yakışıklı, en güzel olsan ne olur, en sağlıklı insan olsan ne olur. Sonu bitiyor hepsi, gideceğin yer bu ateş. Tedbirimizi alalım, kendi canımızı koruyalım, çoluk çocuğumuzu kurtaralım, ahiret geldi geliyor, hepimiz ölmek üzereyiz, ölüm nerede gelecek bilmeyiz. Onun için daima hazırlıklı olalım. Şimdi bir kısa ara veriyoruz. Ondan sonra inşallah diğer bazı rivayetleri okuyacağım mahşerle ilgili e, allah Teala cümlemize ibret almayı, ders almayı, öğüt almayı, takvazilere hareket edip haramlardan sakınmayı mühesser eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Bismillah ve elhamdülillah, salat ve selam ala seyyidina resulillah ve ala aliyah sahbih. Önümüzde çok tehlikeli geçitler var. Çok mühim hadiseler var, vakıalar var. Kur'an-ı Kerim, vakaatil vakaat diyor. Vaka diyorsunuz siz. İşte Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Büyük olay demektir yani. O büyük olay gerçekleştiği vakitte, Yani kıyamet gerçekleştiği vakitte O vuku bulduğu anda Allah'a iftira eden bir kişi kalmayacak. Ne oğlu var diyen kalacak Ne kızı var diyen kalacak Ne şerap yanlış diyen kalacak Ne Kur'an'la idare edilemez diyen kalacak Bir tane Allah'a iftira eden de kalmayacak Yalan konuşan da kalmayacak Çünkü herkes doğruyu konuşacak Zoru görünce Nasıl yalan konuşacak? Mevlânanın huzurunda yalan nasıl konuşacak? Kafiyyatı <gülüyor> rafya. Kimisini alçak edecek, kimisini yüksek edecek. Dünyada haksız yere yücelmiş, yükselmiş adamları tepe taslak aşağı alacak. Bakacaksın beş paralık itibarı yok Allah indinde rezil olmuş. Dünyada efendim düşük vaziyette fakir, hakir, zelil, derviş, gariban ama Allah indine değeri var. Onları yüksek edecek. Bakacaksın dünyadaki fukara orada olmuş mülük. Krallardan, eğniya. E çünkü kıyamet haksızlıkları ortadan kaldıracak. Önümüzde böyle bir gün var. Bunu çok okumamız, dinlememiz ve o güne hazırlanmamız için çok gayet hadis duymamız lazım, rivayetler dinlememiz lazım. Sohbetsiz nereye gidelim biz? Vaaz olmadan kim yolunu bulmuş? Mevla Vazet buyuruyor. Vezekir Fe <gülüyor> Bazı nasihat imanlılara mutlaka fayda verecek. Şii i̇şte imansız Allah da yaratsın biz ne yapalım? İnne men bil gayb. Kim Allah'ı görmeden korkarsa, Kur'an'a tabi olursa, Habibim sen ancak onu uyarırsın. Öbürlerine vaaz etmeyeceğim. Edersen ama fayda etmez diyor. Senin uyarıların ancak Allah'tan korkana etki yapar. Biz burada konuşuyoruz. E i̇manı olanlar ne yapacağız ya diyor. Kaza namazlarımız da var. Nasıl bitiremedik? Birden ölürsek nasıl hesap vereceğiz? Zekat borcumuz var. Zekatımızı tam hesaplamıyoruz. İşte efendim kimisi işte ben zina yaptım. Ara sıra yap düştüm. Şimdi ara sıra yine düşüyorum. Veya öbürü diyor ben arasına iki tek atıyorum. Falan. Başlıyor. Hesap yapmaya, düşünmeye başlıyor. Neden? İmanı olduğu için. İmanı olmayan adam ha, Hakı devrim gibi Ne dedi benim için İyi ki konuşturdular bunu tek tek de Nelere inandıklarını bunların anladık e Nelere inandıklarını Şimdi gözünle gördün işte ahirette Neye inandım ben Allah'ın buyurduklarına inandım Ben mi uyduruyorum cennet var Cehennem var E inanmadın da kurtuldun mu oradan Gittin ahirette işte şimdi Ne olacak E adam işte benim ayet atış anlatıyorum Adam etkilenmiyor. Etkilenmediği gibi bir de alay ediyor, bir de dalga geçiyor. Çünkü Allah'tan korkmayan adama vaaz fayda eder mi? Etmez. Habibim sen ancak kimi uyarırsın? Yani senin uyarmaların kime fayda verir? Allah'a görmeden inananlara, korkanlara fayda verir. Sen ne konuşuyorsun? Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi büyük bir zat kendisine vaaz edilmesini istiyordu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi, Hazreti Sıddık'ın halifesi, Levkâne bâdî nebîn'le kâne Ömer, benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu buyurulan zat. Yani e, kendi vaaz edecek yerde vaaz dinlemek istiyordu. Bir gün mescide girdi, Kâb-ül-Ehbar radıyallahu teâlâ Tevrat ulemasından, e, Tâbi'in tabakasından. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i göremedi. yani Müslüman olarak göremedi. Yetişemedi yani. Efendimiz vefat etmişti o geldiğinde Medine'ye. Onun için sahabeden olamadı. Ee, sonra sahabe-i kiram onu bağırlarına bastılar. Hazreti Ömer Efendimiz de hep yanında dolaştırırdı. Bir gün mescide gidip baktı ki Hazreti Ke'ab e, insanlara vaaz ediyor. Hazreti Ömer dedi ki Radıyallahu Teala Khabifnâ ya Kâbel Ehbâr Ey bütün alimlerin reisi Ka'b, korkut bizi biraz, korkut dedi. Hz. Ömer ki yamalı cübbe giyen, canı istediği bir şeyi Allah'tan korkusuna helal olduğu halde, muba olduğu halde yemekten bile kaçınan, Allah'ın korkusuna ağlayan, titreyen bir zat, azabahatini duyduğu zaman, birinin okuduğunu duyduğu zaman, atın üzerinden gayri ihtiyari düşen, eklemleri kopan, mafsalları kesilen, Sırf acaba duydu. Esta'du i̇şte, billahut tur ve yemin ederim, kitaba yemin ederim. Firakın meşhur el-beyt el-mamur, beyt-i yemin ederim. Açılmış deriye yazılan kitaba yemin ederim. Vasakül marfu, yükseltilmiş çatıya, tavana, göklere yemin ederim. El-bahr el kıyamet günü kızdırılmış denize yemin ederim. Bütün denizler kızdırılacak, altından cehennem açılacak. İnna azabe rabbike Bunca yemin olsun ki Şüphesiz senin Rabbinin azabı elbette vaki olacaktır. <gülüyor> Kimse onu savuşturamayacaktır. Bu ayeti birisi okuyordu. Hani cüz okurken, mukabele okurken veya işte Kur'an'dan ayet okuyorken. Hazreti Ömer Efendimiz bunu duyduğu vakitte hiçbir şey yok. Sapasağlam insan küt düştü attan aşağı. O kolay bir şey değil. Bir iki metre boyuyla e, uzun boylu insan, iri yarı insan bir attan düşmek ne demek bir de gayri ihtiyari düşüyorsun. Hiç sakınma yok. Eklemleri kesildi yani. Bayıldı düştü. Evine sedyeyle götürdüler. Üç gün insanlar onu ziyarete gittiler. Neden? Allah'ın azabı mutlaka olacak ayetini duyduğu için. Bu kadar Allah'tan korkan insan olur. Yine Hazreti Kâbe ne diyor? Bizi korkut biraz korkut. Şimdi bizi, biz de müjdeleyici cennetten biraz bahset hoca. Efendim müjdelerden bahsediyor. Ya biz müjdeye e, layık bir adam mıyız ya? Hangi müjdeler bize uygun geliyor? Onun için esas korkutulmaya e, layık olanlar biziz. Esas bizim korkutucu vaazlar dinlememiz lazım. Bizim de konuşmamız lazım. Ama insanlar hoşuna gitmiyor. Cenneti anlat. E cennetlik misin de cenneti anlatayım mübarek adam. Korku, korkalım, korkutulalım ki, Paris cehennemden kurtulalım, daha âhirette son gülen iyi güler, Gülmeyi oraya bırakalım yani, burada bu keyfi kaçıralım. Bak bizi korkut dedi, korkut. Dedi ki, Vallahi innellillahi meleketen kıyamet minye Ey Ömer, Vallahi Allah'ın öyle melekleri var, Allah onları yarattığı günden beri kıyamda ayakta durmuşlar. matene tenev asla binlerce nedir? Tabi dünya yaratılmadan o melekler yaratılmışlar. Dünya yaratılalı kaç bin sene oldu. Onlar dünyadan kaç bin senevel yaratmışlar. Hiç dedi kıyamda duruyorlar, bellerini eğmemişler. Yani rukya bile gitmemişler. Hep kıyamda zikrediyorlar namazın kıyamında. Ve akri ne süceden maaraf uru semhaten Bazı melekleri var. Dünya yaratılmadan önce Allah onları yarattığı günden beri secdeye kapanmışlar. Sura üfürülene kadar başlarını kaldırmayacaklar Allah Allah Daha sonra üfürülmedi bundan sonra Yarınki derste inşallah Şahur dersini kaçırmayın Sura üç kere üfürülecek O suğur'a üfürülmeler arasında kaç sene geçecek İnsanlar sura üfürüldüğünde nasıl dirilecek Nasıl diriltilecek Neler olacak neler olacak O rivayet uzun biraz bu geceye sığmaz Yarın gece başından ondan başlayacağım inşallah. Ee, bitirmek nasip olacak inşallah. Yani çok mühim bir ders. Mutlaka dinleyin inşallah. İşte sura üfürülmesini anlatacağım yani. Sura üfürülene kadar başlarını kaldırmayacaklar. Ee, kıyamet günü. <gülüyor> kıyamet günü olduğu vakit. Başlarını secdeden kaldırdıkları zaman. Hep birlikte diyecekler. Sübhaneke ve bihamdike ma'abednaki hak ibadetike seni tesbih ederiz, seni tenzih ederiz sana hamd ederiz, biz sana hakkıyla ibadet edemedik ve hakkı ma'enbegîleken tövbe Sana ve hakkı ma'enbegîleken tövbe de sen ne kadar ibadet olunmaya layıksın ne büyük ibadetler ne kadar fazla ibadet olunmaya layıksın ama biz sana hakkıyla gerektiği şekilde ibadet edemedik, kim diyor bunu? Ta dünya yaratılmadan binlerce sene evvel yaratılmış melekler kıyama durmuşlar. Sura üfürülünceye kadar belleni bükmüyorlar. Rüka bile eğilmek yok. Onlarda zaten yemek yok, içmek yok, uyumak yok, evlenmek yok, erkeklik yok, dişilik yok. Allah onları yarattığı günden beri secdeye kapanmışlar. Sura üfürülene kadar secdeden başlarını kaldırmıyorlar. Kıyamet günü olduğu zaman daha ne kadar binlerce sene onlar hep secdede daha. Kıyamet günü olunca başlarını kaldıracaklar. Diyecekler, ''Ya Rabbi, biz sana hakkıyla ibadet edemedik.'' Şimdi bizim ibadetlerimizi bir hesap yapalım, kıyas yapalım. Bir teravih kılıyoruz, o da bize uzun geliyor, zor geliyor falan. Yani 25 dakika bir şey. Hani yatsı, bazıları 20 dakikada bile kılıyorlar. Hepten 10-15 dakikada kılan var, o maskaralık. Allah'ın azabına çarpılmak, öyle teravih olmaz. O cehennemlik olur o adam. Tatilerken yok. Yani 25 dakika falan işte en asgari sırf teravi 20 rekat için konuşuyorum. Yatsı vitir dahil değil buna. E şimdi yani bunun en fazla kısa bir saat. Hatimle kıldın falan işte neyse 2 saat. Kaç saat verdi Allah sana? 24 saat. Bunda uyuduğun namazdan fazla geliyor. Yediğini içtiğini katarsan oo, kat kat fazla geliyor. Bir de dünya işlerine çalıştığın, kazandığın, harcadığın, bir de fuzuli konuştukların, bilmem ne bilmem. Topladığın zaman dört saat ibadet çıkmaz, yirmi saat kendine çalışıyorsun. Yine de bu ibadetten yoruluyorsun, üşeniyorsun. Dört saat ibadet kimde çıkar, o da ayrı bir dava da. Ondan sonra bir de kılmayanlara bakıyorsun, secde etmeyenlere falan bakıyorsun. Oho, bunlar varken biz kesin cennetliyiz. Niye? He hiç kılmıyorlar da 13 için. E ne biliyorsun sen kesin cennetliksin? Allah'ın senin adına özel sözün mü var? Peki melekler diyorlar binlerce sene secdeden kalkmışlar hiç başka bir iş yapmamışlar. Diyorlar biz sana hakkıyla ibadet edemedik. Sen nasıl diyorsun ki ben cenneti hak ettim? Sen nasıl diyorsun ki bu benim kadar ibadet kimse yapmıyor ya bu zamanda? Sen ne konuşuyorsun sen? Kafayı mı yedin ya? Sen ibadetini ne görüyorsun ya? Seni Allah yediriyor, üçürüyor, yaşatıyor, nefes aldır, Bütün Allah'ın imkanlarıyla Allah'a secde ediyorsun. Bir de ondan sonra secde ettiğini de çok görüyorsun. Biz ibadetlerimiz hiç Allah'a layık değil. Ya. Celle Celaluhu. Canım, yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Cehennem kıyamet günü öyle bir yaklaşacak ki inne cehenneme le tukarrabu yembel kablu leha zefiru şey. Bir bağıracak, bir çağıracak, bir naralar atacak. Merkep sesleri gibi. Anırmalar. Ama çok bet bir ses, çok çirkin bir ses de çok dehşet verici bir ses. Hatta idâ denet ve karubet zeferat zefraten. Allah Allah. Cehennem, mahşerde cehennem getirilecek. ve ev meydin bir cehenneme. Ayette de var. Cehennem o gün getirilecek. Yetmiş bin yuları var. Her yularından, yani tutacak şeyi, her yularından yetmiş bin melek efendim, tutuyor. Yani e, çok büyük, büyük bir sayı çıkıyor burada. Eee Dört milyar dokuz yüz milyon mu ne çıkıyor? Bu kadar melek, efendim, cehennemi getirecekler. Bir meleğin dünyayı alt üst edecek kadar kuvveti var. Cehennemi zapt edecek kadar kuvveti yok. Hepsinin birden cehennemi zapt edemiyorlar. Yevme-i niyet edekkar ol insan. O zaman insan anlam düşünmeye başlayacak. Ya burada düşünüp taşınıp, amel edip kazanacak yerde cehennem gürlemeye başladı. Düşünmeye başladı bizimki. E Neye yaradı bu şimdi ya? Ne teravih kılabilirsin? Ne oruç tutabilirsin, ne Allah diyebilirsin. Bitti ne abdest alabilirsin, ne kuşlu alabilirsin. Sen ne hesabın peşindesin? Ne zaman cehennem insanlara, mahşerdeki halka yaklaşacak bir gürültü koparacak. Ama nasıl bir gürültü? Dünyada öyle bir ses kimse duymamış zaten. Şu anda o ses buradan duyulsa herkesin ödü yarılır, bir anda ölür, herkes düşer. 7 milyar insan bir tane sağ kalmaz. Cehennemin sesi gelmiyor ki buraya işte kur adet gelmedi de söylüyor. Efendim. Tekallü temeyzu min el-gayz. Öfkesinden yani kafirlere, münafıklara karşı sinirinden az kalsın çatlayacak. Ondan sonra böyle kürlüyor. E, kırlıyor. Felem yapgami maqalekallahi min nebiyyin ve la şehid illa ca'a ala rukbetey saqitan ala vecih. O zaman o cehennem gürlediği zaman, Efendi Hazreti gürleme derdi, o tabiri çok kullanırdı. Cehennem gürlediği zaman ne bir peygamber kalacak, ne bir sıddık kalacak, ne bir şehit kalacak. Hepsi dizlerinin üstüne çömelecek, yüzlerinin üstüne secdeye kapanacak. Her nebi ve sıddık hatta şehit. Ya Rabbi hiç kimseyi istemiyorum. Anam, babam, karım, kocam, çoluğum, çocuğum, sevdiğim, eşim ...kimseyi istemiyorum... ...ancak kendimi istiyorum. Hatta ense İbrahim ve... ...İsmail'e İshak. İbrahim oğlu İsmail'i unutacak. Oğlu İshak'ı unutacak. Fekul ya rabbe ne İbrahim. Diyecek ya Rabbi... ...ben senin dostun İbrahim'inim. Ben senin halilinim, ben senin dostunum. Bana rahmet et, bana acı. Cehenneme, atma beni cehenneme. Ben senin dostunum. Ya benim oğlum da var İsmail. Efendim Zebihullah. E İshak da var... Ondan sonra ve bütün peygamberler onun oğlu, zürriyetleri, torunları, beni İsrail. İbrahim A.C. Ya Rabbi ben senin dostunum ben. Başka kimseyi tanımıyorum. Unuttum. Bana beni kurtar. Böyle bir gün var işte ya. İşte birinci bölümde de okuduğum herkes işine düşecek. Hazreti Kıbti, "Ey Ömer İbn El-Hattab. Eğer o gün senin için 70 peygamber kadar amel olsa, amel defterinde lezanen ten nekela sen Hazreti Ömer'sin sahabenin en ileri gelenlerindensin. Ama diyelim ki sen 70 peygamber kadar salih amel işledin. 70 peygamber kadar amelin var. Yine de o günün dehşetini gördüğün zaman hiç kurtulamayacağını düşüneceksin. Diyeceksin ki ben kurtulamayacağım artık kesinleşti. 70 peygamber kadar ameli olan kurtulamayacağını düşünecekse o günün dehşetinden senin benim ne peygamber, ne sıddık, ne şehit, ne velika, hangi velika'dan amelimiz var ya? Biz nasıl kurtulacağımızı düşünebiliyoruz. Hz. Kâb bu vaazı yaptığı vakitte bütün insanlar ağlamaya başladı. Ama nasıl ağladılar? Artık ağlamaktan yarıldılar yani. Kafalarını kaldıramıyorlar. Hz. Ömer Efendimiz baktı ki bu durumu gördü. Ne etkilenen adamdılar ya. Ne tesirli insanlardı bu sahabe tabi'in. Bir vaaz edersin. Hepsi bayılır ayılır ya. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki Ya Kehap Beşşirne. Ey Kehap dedi biraz da müjde ver. Millet dedi ölecek ağlamaktan. Dedi ki Ebşiru. Sevinin, sevinin dedi. Müjde tarafı da var. Feinnellâ Teala selâti miyetin ve selâti aşerate şeriatın Allahü Teala'nın 313 tane şeriatı var. Yani şeriatında 313 tane salih amel var. Salam belki binlercedir ama özellikle 313 tane var. La etil abdiyomel kıyame bir vahidedim minune ma kelmetil iklas illah adhalu allahu bih el Şimdi bu 313 sayısı zaten şifreli bir sayıda Bedirelli'nin sayısı, Daulut'un ordusunun sayısı bu 313 şeriat yani şöyle anlayın diyelim ki sadaka. Diyelim ki bir tanesi sadakati, bir tanesi zekat, bir tanesi fitre, bir tanesi oruç, bir tanesi umre, bir tanesi işte tavaf. Neyse böyle say 313 çıkıyor. Çıkar yani 313'den de fazla çıkar. Çok çıkar şeriatın salih amelleri. Allah'ın 313 tane e, hükmü var. Bir insan ihlas kelimesi kelime-i tevhid yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İman kelimesi. Bu ihlas kelimesiyle beraber... Bir insanda bu 313 amelden bir tanesiyle bile ahirete gelse cennete girdi. Allah, Allah Herhalde bir tanesiyle gidebiliriz yani. Ya ne bir tanesi olacak? ben e, ben 313 bile yaptığım vardır. Yaptığım vardır ama hepsini deldin deşti. Anlamıyorsun ya sadaka veriyoruz, zekat veriyoruz, fitre veriyoruz, ümre yaptık, hac yaptık. Kur'an okuyoruz, zikrediyoruz, tesbih çeşitleri, salavat çeşitleri. Ne 313 belki ben bile kaç bin tane bir şeyler yapmışımdır farkla Ama koruyamıyoruz. Onun gelirse diyor şimdi burayı anlamıyor adam. Adamca biriyle gelen kurtuluyorsa diyor. Ben hadi hadi cennetleyeyim. Yahu getirebilmek mahşere. Mahşere getirmek ne demek? İşte torbayı deldirmeden, efendim malı çaldırmadan. E şimdi gıybet gitti bu sebep buraya. Yaptın ama gitti bu adama. Kulakğına girdi. Bir iftira attın adama. Aldı o sebabı o gitti. O senin getiremiyorsun ki ahirete mübarek. Zaten bizde amel yapmama sorunu yok. Ameli koruyamama tehlikemiz var bizim. Biz giriyoruz torbayı. Alıyorsun bir çuval. Eve gidene kadar delik. Döküle döküle. Eve geldin. Yani ahirete geldin. Baktın ki torbada pişek almak. E ne pişireceğiz? Yolda dağıttın. Kul haklarına dağıtıyorsun. Erbabı hukuka dağıtıyorsun. Zulmettiklerine dağıtıyorsun öylece onlar cevabından alacaklar. Ne vereceksin adama? Kulaklı var. Yani biri ile gelebilse diyor. Yani bir insan bari bir şeyi de deldirmeden götürebilse. Mutlaka cennete girer diyor. Onun için şimdi ben bu hususta dualarım kitabında bir iki amel var. Yani mesela ahitname var. Sayfasını şimdi diyemeyeceğimse o ahitname sabah akşam okunuyor, e beş vakit okunsa daha iyidir ama en az sabah Allah fâttı râs-ı diye başlıyor. Mesela onda bir özellik var diyor ki, bu kelimeyi okuduğu zaman bu mühürlenir diyor. Bu mühürlenir, kimseye dokundurulmaz diyor. Kıyamet günü gelip, hatta yuâfâ biâ sahibû yevvel kıyam. kıyamet günü gelip sahibi Allah ile yaptığı bu sözleşmeyi e, kavuşuncaya kadar hiçbir şey onu bozduramaz. Şimdi burada bir şey var. Bazı ameller var. Kul hakları kul hakları ondan alamıyor. Burası çok önemli. Bunlar ben duaların kitabında mesela o mühürlü ameller meselesi var. Subhanallah ve hamdülillah subhanallah azim estağfurullah diye sabah işte güneş doğmadan 100 kere özellikle sünnetle farz arasında. Mesela orada ne diyor? E, bu diyor mühürlenir diyor. Arşa asılır diyor. Sahibini bulana kadar bozulmaz diyor. Bu demektir ki kul hak e, hakları kapsamına girmiyor. Yani şöyle, adam alacaklarını diğer amellerden alabiliyor. Buna dokundurulmuyor. Çünkü neden? E, hepten adam gümbürtü cehenneme gidecek çünkü. Bazı şeyleri Mevla saklıyor. Bu hadis-i şeriflerdeki sır buymuş meğer. Ben de bunu zamanla anladım yani. Mesela şu işte sabah akşam la ilahe illallah Teala dünya kelam konuşmadan namaz vaziyetini, ayağını, halini bozmadan okursan diyor. Mesela la en lizem bin o adam diyor ne günah işlerse işlesin Allah'a ortak koşmadığı sürece yani dinden çıkıp mürtet olmadığı müddetçe o günah hiçbir günah diyor bu sevabı bozduramaz. Bak hiçbir günah diyor. Gavur olmadı mı olmadı. O on la ila illa gelen sevabı kalıyor ona. Yani bu çok önemli. Onun için dualarım kitabında çok hazineler var. İnsan özellikle bu amelleri artırması lazım ki çünkü bizim deldirmememiz çok söz konusu değil. Biz bayağı bir dağıtacağımız var. Öyle anlaşılıyor. Hesap kitap kabaracak liste. Dırdırdır dır dır konuşuyorsun. Bunun hepsi bir yere gidiyor yani. hakta da adamın. Onun için biriyle gelebilse. Yani ahirete kadar koruyabilse demektir. İman zaten onsuz hiçbir şey olmaz. İhlas kelimesiyle beraber yani 50 sünnet itikadı şart. Bir amel getirebilse yine Allah onu cennete koyacak. E demek işte... Muhafaza edelim. Bir şeyler yapıyoruz. Muhafaza edelim. Bir de bu mühürlü ameller. İşte ahitname. Dualarım kitabında var. Cep dualarıma da koyduk onu. Sabahtan sonra okunuyor. Ondan sonra tesbihler var. Bazı zikirler var. Sahibi ona kavuşuncaya kadar arşa asılır kalır diyor. Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Yani ona dokunulmayacak. Bu da ne demektir? Kul hakları da adam dese ki ver bu amelini de Mevla bunu, ya bunu da verirsem sana adam hepten cehenneme mi gitse? Ve sefer Mevla onun hakkını başka taraftan razı edecek. Diyecek Bu zaman sana cennette ilave köşk vereyim. Şu kadar nimet vereyim sen buna helal et diyecek. Mevla ila, yani amellerinden haricen onu razı edecek. O ameli bırakıyor işte. İşte böyle amelleri çoğaltmak lazım. Bir derste onları toparlayalım. Yani millete anlatalım hangi ameller mühürlenip de sahibini bul, bulana kadar bekliyor. 13'ün için ey Hazreti Ömer dedi sahabeden tabiinden zatlar vardı dedi ki siz Allah'ın ve vallahi le Allah'ın azabı çok ama rahmetinin özünü, hakikatını bilseydiniz biraz gevşekliğe derdiniz. O kadar acı, acıyacak ki madem biz kurtarırız da ne derdiniz? Gevşekliğe derdiniz biraz. Onun için yine Mevla tam acıyacağının hakikatini tam anlatmıyor size. Neden ki amelleri terk etmeyesiniz diye. 13'ün biz Salih amellerle şu Ramazan-ı Şerif, sü sahur bulunacak bir mi şu seher vakti bunda istiğfar edenler yüzde yüz af oluyorlar. Var mı bir şey isteyen, var mı tevbe eden? Tevbeler kabul oluyor. Ramazan-ı Şerif'in faziletli saatler, Müslüman-ı Allah binden fazla yazılıyor, bir rekat, 70 rekat yazılıyor. Her amele katlama gelmiş, mübarek on geceler, şu mübarek gece, 25. gece tek gecesi önümüzde işte anlatacağız i̇şte 27. gececi var, 29. gececi var, bayram gececi var. Ne faziletler, yeni dergide de yazdık dolu. Ne dualar, ne zikirler. Şu bayram gecesi önümüzdeki hafta işte hepsi. Bu hafta içinde. Yani sonsuz ahireti kazanabilir bir adam bu hafta içinde? Kadir gecesi zaten bin aydan kal. E bayram gecesi e, ibadet, kalbi ölmüyor, imanı sön sönmüyor, müjdesini alıyor. Bayram sabahı bazı zikirler yazdım. Temmuz dergisine. Çünkü bayram Temmuz'da ya. Temmuz dergisine yazdım yani. Ben size hepsi nasıl anlatayım mübarek adam. Bir dergiyi açıp bakıp da başınızın çaresine bakan yok ya. Şu duayı yapayım bu sabah diyen yok ya. Varsa da çok az. Yapmayın. Kendinize acayım biraz. Bak önümüzde böyle tehlikeli günler var. Salih amelsiz oraya gidilmez. Sırat geçilmez. Zikir, zikir, zikir. Dua başka bir çaresi yok. Allah'a yalvaracağız. Günahlardan sakınacağız. Yakında kıyameti göreceksin diyor. Ömründen zayi ettiklerine pişman olacaksın diyor. Ölür ölmez kıyametin kopmuş olacak. Ondan sonra daha bir Allah diyemezsin. Nerede bu sene ne kadar adam gönderdik ahirete gömdük. Ne tanışlarımız ne bildiklerimiz ne insanlar gitti. Hadi gelsin 27. gece bir daha bulabilirler. Sen ne fuzuli konuşmaya bir kelimemize vaktimiz yok ya. Kazanalım ahireti mubarek vakitlerde Allah Teala... En büyük duamız, Ya Rabbi şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te Kadir Gecesi'ne muvaffakata muvaffak ile Mutlaka Kadir Gecesi'ne salih ameller nasip eyle. Hayırlı kaza kaderler takdireyle, Kadir Gecesi'ni mübarek on geceleri bayram gecesini gafletle geçirmekten muhafaza ile, Bayramımızı dostlarının bayramına ilhak ile, Allah'ım cennetini, cemalini kazanarak, cehennemden azad olarak ve rahatlar alarak af olarak bayrama çıkmayı ve hakiki bayram yapmayı bize nasip bir müesseri. amin dersleri kaçırmayın yarın gece sura üfürülmesi ve kıyamete kalkışla ilgili çok uzun bir rivayet İnşallah becerebilirim bir, bir saat, birkaç sayfalık rivayet ama bir derse toparlamaya çalışacağım belki biraz 5-10 dakika evvel başlarım veya ileri atarız dersi yarınki sahuru kaçırmayın inşallah iftardan önce de konuşulacak yarın zaten cuma gecesidir Efendim sohbetleri millete duyurun. Artık ne kaparsak kar. Bundan sonra izah edecek vaktimiz yok. Bu insanlarda kafiyet içinde mutlaka bunları da uyaralım. Bak ölüm nerede gelecek belli değil. Ne gencine bakın ne sağlama bakın. Yoksa. Bir anda ölüyorsun gidiyorsun. Bir anda ahirettesin ya. Hiç dönme imkanı kalmadı bir daha. Yapmayalım. Böyle bir fırsat bir daha ele girmez. Allah Teala kıymetini bilenlerden eylesin. Amin. o Sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed'in.